Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Geçen dersimizde Bakara suresinden 30-31 ve 32. ikinci ayet-i kerimeleri aldık. Bu haftada 33, 34 e, ve vakitte kalırsa 35. E, şimdi ayetlere bakacağız nasip olursa. Allah sizleri de bizleri de e, hak yolda muvaffak eylesin, niyetlerimizi salih eylesin, amellerimizi makbul eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bizlere ahirette lehimizde şefaatçi eylesin. Bu derslerimize, derslerimizi de lehimizde şefaatçi eylesin. Geçen dersimizde Adem aleyhisselam'ın yaratılışını, yaratılış serüvenini anlatıyordu Kur'an-ı Kerim. Onu anlattık. Meleklerle Allah'ın arasında bir Allah Celle Celaluhu'nun arasında bir diyalog geçti. O diyaloğa hatırlattık. Şimdi onları kısaca burada tekrar edeceğim. Ve diğer ayetlerle bağlantısı olsun diye. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَ Ey Muhammed şunu da bil ki şunu da hatırla bil Rabbin Meleklere ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim dedi. قَالُوا اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَا يُبْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفَكُ الدِّمَعُ Dediler ki, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan akıtacak, bir varlık var edeceksin. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Hal böyleyken biz seni tesbih ederken, sana hamd ederken, sana şükraniyet duyguları içerisinde hamd ederken, seni tesbih ederken ve seni takdis ederken, seni kutsarken, seni yüceltirken böyle bir varlığın Yer yüzünde yaratılması ve yer yüzünde kan dökecek olması e, acaba hangi hikmete hizmet edecektir diye bir e, sual soruyoruz dedi melekler. Allahu Teala'ya bu olayın hikmetiyle ilgili soru sordular. "Qale <gülüyor> inni a'la mumalat alamun" Teala meleklere cevap verdi ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. O yüzden bu yaratma işinde kararlıyım. Ve allama allama Adem'e tüm isimleri Sonra Adem'e bütün isimleri öğretti. Tüm maraduhum alel melaikati fekale enbiuni bi'asma haula in kuntum sadikin. Daha sonra bu isimleri bu iski isimleri geçen hafta biz ne dedik? eee Bilim dedik, ilim dedik, eşyanın ismi dedik, hatta lügat, konuşma lügatı veya buna benzer, işte hesap, kitap, işte mantıksal çıkarımlar. Yani insanda var olan, şu anda hissetmiş olduğumuz, gözümüzle görmüş olduğumuz, aklımızla hissetmiş olduğumuz bütün özellikler, neyse, onun bütün kodları... Allah'ın öğretmiş olduğu isimlerde var idi diye düşünüyoruz. Bu isimleri, bu bilgileri Allah Teala Adem'e kodladı ve daha sonra bu bilgileri meleklere arz etti. Bu isimleri meleklere arz etti ve dedi ki: "Ey melekler, şu şunlarla ilgili, şunların isimleriyle ilgili bana haber verin, şu isimleri biliyor musunuz dedi. Burada tabi ki bu esma olarak sadece Allah'ın öğretmiş olduğu, Adem'e öğretmiş olduğu şeyin esma yani isimler manasında esma olarak algılamış olsak e, hüm zamiriyle bu esmayı e, anlatmaması lazımdı allah Teala'nın ha zamiriyle anlatması lazımdı. Hüm zamiriyle anlattığından dolayı ki hüm Arapça'da onlar demek, erkekler için onlar demek. Allah-u Teala'nın فُمَّ عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ demesi bu isimlerin aynı zamanda Allah'ın var etmiş olduğu tabiatta, doğada veya kainatta e, felekte Allah'ın var etmiş olduğu bütün mevcudat, bütün yarat, e, yaratıklar, e, bütün e, varlıklar olduğunu anlıyoruz. Hüm zameriyle. Yani bunların içerisine cinler de girer, ins de girer. Bunların içerisine e, yani gezegenler de girer. Yani ay girer, güneş girer, yıldızlar girer. Her şey bunun içerisine girebilir. E, canlar girebilir. Hayvanat alemi, nebatat alemi girebilir e, ve e, onlarla ilgili bütün bilgiler, bütün kodlar girebilir. Hüm zamirini burada Allahu Teala kullandığına göre burada demek ki Allahu u Teala'nın Adem'e kodlamış olduğu şeyler sadece bizim şu, şurada anlamış olduğumuz isimler manasında değil sadece hem isimler hem de kainattaki bütün varlıklar bu varlıklarla ilgili bütün kodlar, bilgiler bu varlıkların Neye hikmet ettiğine dair e, insandaki bilgi ve bu varlıkların nasıl kullanılacağı ile ilgili, bu varlıklardan Allah'ın yaratmış olduğu bu nimetlerden nasıl istifade edileceği ile ilgili bütün kodların Adem'e öğretildiğini anlıyoruz ve meleklerin de bu bununla ilgili Allahu Teala, e, hadi siz haber verin şu eşyanın ismini dediğinde meleklerin burada aciz kalmaları. Ee, ve ardından e, biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz yarabbi demeleri e, bize insandaki bilginin melekteki bilgiden çok çok daha fazla olduğunu e, gösteriyor. allah Teala'nın meleklere vermiş olduğu bilginin çok kısıtlı olduğunu biz anlıyoruz. İnsanlara vermiş olduğu bilginin meleklere verilen bilgiden çok çok daha fazla olduğunu anlıyoruz demek ki meleklerin ilimleri burada melekler de itiraf ediyorlar. Ne diyorlar? Efendim قالü subhaneke la ilmelena illa ma allamtana. Seni tesbih ederiz ya Rabbi. Bütün noksanlıklardan senin tenzih ederiz ya Rabbi. Bize öğretmiş olduğun bilgilerden başka bizde bilgi yok. Diyorlar. Demek ki Allahu Teala Adem'e birçok bilgiyi öğretti meleklerden farklı olarak yani meleklere üstün yaptı Adem'i. Bilgi bakımından, özgürlük bakımından, işte cüz'i irade dedik ya, cüz'i irade bakımından yani insan istediğini yapabiliyor. Günah da olsa, hayır da olsa, şer de olsa insanda böyle bir hürriyet var, böyle bir özgürlük var, cüz'i iradesini e, hayırdan yana tercih yaparak veya şerden yana tercih yaparak kullanabiliyor. Meleklerde böyle bir tercih yok, böyle bir imkan yok. Dolayısıyla insanda e, kendilerine güvenilen varlıklara verilen hürriyet insanda var. Mesela e, siz çocuğunuza güveniyorsanız diyebilirsiniz ki hadi sen hürsün, istediğini yapabilirsin ben sana güveniyorum Al şu parayı, dilin gibi kullan. Ben senin parayı çok iyi bir şekilde kullanacağından eminim. Veya sen günlük işlerde bana danışmana gerek yok. Ben seni biliyorum, seni denedim. gerçekten çok akıllı, doğru karar verebilen, doğru işler yapabilen bir insansın. Ee, dolayısıyla her şeyde bana danışmana gerek yok. Sana bu hürriyeti de veriyorum, bu yetki de veriyorum. Ee, diyoruz zaman zaman çocuklarımıza. Allah-u Teala'nın Adem'in ee, denen bu varlığı yaratması ve ona cüz'ü iradeyi vermesi de Adem'e olan bir güvenliğin eseridir. Yani güveniyor. Ben diyor sana isimleri öğrettim. Yani burada şunu da diyebiliriz. Hayır ve Şer'i de öğrettim. Hayır ve şer. Yani olayların akıbetinin nere varacağı. Hayır ve şerrin ne olduğu. Hayır ve şerrin özellikleri. Bütün bunları ben sana öğrettim. Dolayısıyla bu bilgilerle sen hata yapmazsın. Hani yapsan da sen ya tövbe edersin, ben ne yaptım ya dersin, Allah'ım beni affet dersin, Allah'a dönersin. Ben seni böyle bir özellikle yarattım diyorum, diyor allah Teala. O insana güveniyor, o Adem'e güveniyor, Adem'in zürriyetine güveniyor. Adem ve zürriyeti kendilerine verilen bunca ilimden sonra, bunca bilgiden sonra Bunca değerden sonra, bunca güvenden sonra yani Allah-u Teala güveniyor ve özgürlük veriyor, cüz irade veriyor. Allah'ı yani teşbih hata olmaz, hayal kırıklığına uğratması insana yakışan bir durum değil. O yüzden insanların günah işlemeleri mümkün ama günah işleyen insanın kendisinden beklenen şey bir an önce... Günahından vazgeçmesi, yaptığı hatayı itiraf etmesi, hatadan dönmesi, Allah'a sığınması, tövbe etmesidir. Insandan, Adem'den beklenen budur. Bunu yapmadığı zaman insan ee, bir hayal kırıklığı olmuş olur. Yanlış bir gelişme olmuş olur. Kendisinden beklenen ee, bir verimi vermemiş olur. Beklenmeyen bir şekilde... Akla aykırı, mantığa aykırı, gerçeklere aykırı, bilme aykırı, ilme aykırı, Allah'ın rızasına talebine, iradesine aykırı, yani veya istemiş olduğu şeye aykırı, rızasına aykırı demek istiyorum daha çok bir durum ortaya çıkar ki işte e, bu tür insanlar da Allahü Teala onları şeytanlaşmış veya şeytanın yoluna gitmiş. Dolayısıyla şeytanla beraber cehennem azabına girecek olan insanlar olarak niteliyor. Nankör olarak da gitmiyor. nankör olarak niteliyor. Şeytanın ordusu olarak niteliyor. Şeytanın cemaati hizbi olarak niteliyor. Ee, Emaneti, ihaneti. E tabi. Çünkü e, şeytanın cemaati olarak şeytanın yolundan gidenler olarak nitelenmesinin en büyük sebebi Şeytandaki enaniyet hastalığı insanda da olursa Allah'a karşı enaniyet duygusuyla şeytanın yaptığı hatayı yapar. Biz müşşşşştani bir, bir kere. E, tabii. Yani e, enaniyet duygusundan dolayı, kendini beğenmişlikten dolayı şeytan itiraz etti. Yani niye itiraz etti? Ben secde etmeyeceğim dedi. İşte bu enaniyet duygusu, bu kibirlilik, bu kendini beğenmişlik, bu aşırı özgüven vesaire, ee, işte bağımsızlık talebi, hürriyet talebi, biraz da kendi yani nankörlük, kendisine verilen e, nimetleri unutma, kendisinin kim tarafından yaratıldığını unutma olayı, kendisine rızık verenin kim olduğunu unutma olayı, e, insanda meydana geldiğinde anlarız ki biz burada insanda şeytana benzeme yönü ortaya çıkmıştır. Şeytanın cemaatine doğru, yoluna, yordamına doğru bir gidişat meydana gelmiştir. Hocam şeytan yararlanıldığı zaman, yararlanıldığı zaman melekler gibi mi yararlanmıştır? Sorularımızı soru soracağız. Yani dersimizi en sonunda. Evet. E, çünkü e, bütünlük bozuluyor. Onu karar almıştık. Geçen belki siz yoktunuz. Yok var. Evet. E, o sorularınızı unutmayın. İnşallah cevap vermeye çalışacağız onlara en sonunda. E, şimdi ee, dedik ki, enaniyet duygusu insanda e, zuhur ettikçe bu insanın isyankarlığı artar. Enaniyet duygusu, kibir duygusu, kendini beğenmişlik duygusu arttıkça insanda e, şımarma, Allah'tan uzaklaşma, nankörlük, kendini beğenme, kendi kendine yeter olduğunu zannetme duygusu artar. Bu artınca da o insanın artık e, secdede işi olmaz. O insanın e, Allah'ın evleri olan camilerin yolunda işi olmaz. O insanın e, itaatta işi olmaz. Merhametle ilgisi olmaz. Takvayla ilgisi olmaz. hayır hasanatla ilgisi olmaz. Allah yolunda cihad etmekle ilgisi olmaz. Malını, canını Allah yolunda kullanmakla ilgisi olmaz. İnsanda eğer böyle bir kayboluş, böyle bir gerçekleri örtme, nankörlük, kendi aklına gitme, kendi başına buyruk olma, kendin yaratanı unutma, ne için yaratıldığını unutma gibi bir takım marazi duygular insanda baskın hale geldiği zaman o insanın büyük bir gaflete daldığını görürüz. Namazı terk ettiğini görürüz. Allah'ın emirlerinin dışına çıktığını görürüz. Allah'ın kesin talepleri onu pek ırgılamaz. Allah'ın Cehennemle tehdidi, onu fazla korkutmaz. Allah'ın cennete davet etmesi ve cennete insanları rağbet ettirmesi, onu aşka, şevke, heyecana getirmez. Çünkü kalbi gaflet içerisindedir. Çünkü kalbi anlamıyor, bilmiyor. Kendisini öyle hale getirmiş ki, içindeki o benliğini, öz benliğini o kadar çımartmış ki, o kadar onu gaflet hale getirmiş ki, artık gerçeklere karşı vurdum duymaz, anlamaz, görmez, duymaz, işitmez, hissetmez bir varlık haline gelmiştir. Sadece nefsi için yaşayan, maddi bir takım zevki sefası için yaşayan bir varlık haline gelmiştir. Kıblesi para olmuştur. Kıblesi mevki makam olmuştur. Şöhret olmuştur. Şehvet olmuştur. İsyankarlık olmuştur. Şehvetin bin bir çeşit çeşit dehlizlerinde artık kaybolur hale gelmiş ve Allahu Teala'nın yolundan uzaklaştıkça uzaklaşmış bir insan profili o zaman görmek mümkündür. İşte bu profilde olan insanlar, şeytanın hizbinde olan insanlardır. Bu insanları da Allahu Teala bu şekilde zaten isimlendirmiştir. Ee, bu türden e, bir sapma yaşayan insanlar, e, kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Siz e, mutfağa bıçak alırsınız ama bu bıçakla çocuğunuz geri de işte kardeşini bıçaklarsa veya sizi bıçaklarsa bu bıçağı kötüye kullanmış olacaktır. İnsana verilen hürriyet de bir bıçak gibidir. Bu bıçağı e, faydalı işlerde insanlar kullanmak durumundadırlar. Eğer e, faydalı işlerde bıçak kullanılmazsa artık bu bıçak kan dökmede, meleklerin dediği gibi yeryüzünde fitne fesat çıkarmada kullanılacaktır. Enaniyet duygusu nereye girerse orada bozgunculuk olur. Kibir, nereye, nerede olursa orada bozgunculuk olur. E, hakkı örtme, nankörlük nerede olursa orada insanları batıl taraftan, batılı e, ordusunda o, e, olarak görürsünüz. O yüzden Allahu Teala'nın kodlamış olduğu e, o doğru kodlar üzerinde insanlar e, gitmek zorundalar. <gülüyor> Allah Teala'nın öğretmiş olduğu gerçek bilgilerden sapmamak lazım. Bu gerçek bilgiler insan beyninde e, ilahi bir yazılım gibidir. İlahi bugün bilgisayarlar var, daha çok anlayabiliyoruz. Bilgisayarların bilgi işletim sisteminde Windows var. De hocamızın da uzman olduğu gibi e, bu işte Windows olmazsa e, bilgisayardan biz istifade edemiyoruz. Bilgisayar bir mekanizma, bir sistem. Ama bu sistemin çalıştıracak olan bir yazılım olmalı. Ona komut veren, ona emir veren, ondan bazı şeyler yapmasını isteyen bir e, komutsal bir e, yazılım olmalı. Insandaki yazılım ilahi yazılımdır. Kodlanmıştır. Her doğan insan bu kodlarla birlikte doğar. Ama annesi babası onun kodunu ya sağlam tutar ya da bozar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Kullu mevludin yule alâ fıtra Bütün doğanlar fıtrat üzerine yani ilahi yazılım üzerine ana yazılım üzerine o tertemiz virüs bulaşmamış yazılım üzerine doğarlar. Fe ebevâhu mâ yuhavvidânihi ev yunassirânihi ancak anne baba o tertemiz fıtratı, fıtrat üzerine doğan o mevlüdü, o çocuğu ya Yahudileştirir, eğer anne baba Yahudi ise ya Hristiyanlaştırır, yani anne baba Hristiyansa, ya mecusi yapar, yani anne baba mecusi ateşperestse. Orada hiçbir zaman hadis-i kerifde ya da Müslüman yapar demiyor. Çünkü Aslı Müslüman olmaktır. Asıl Müslüman olarak doğmuştur. Müslüman olarak doğduğu için e, böyle bir şey söz konusu değil. Hadis-i Şerif'te. Ya bizim buradan anlayacak olduğumuz şey e, buradaki esmadan kısıt ana yazılımdır, ana kodlardır, ilahi kodlardır. İnsan bu kodlarını bozmamalıdır. Dışarıdan yeni ee, virüs alımıyla kendi kafasındaki o tertemiz nezih ilahi sistemle çalışan o yazılımı bozmaya gitmemelidir ee, ama dışarıdan çok virüs saldırısı oluyor ee, işte korsan birtakım yazılımlar e, ana e, işte yazılıma saldırarak onun e, işleyiş sistemini bozmaya çalışıyor onun e, mekanizmasını bozmaya çalışıyor onun aklını karıştırmaya çalışıyor. E, i̇şleme sistemini, işleyiş sistemini bozmaya çalışıyor. E, onun işte doğrusu A iken tutuyor hayır doğru B diyebilecek bir şekilde emirler verince, bir de bakıyorsunuz ki artık harita kararıyor, e, net değil malumatlar, e, eskisi gibi efendim kalp hissiyatsız yani hissiz değil. Gözler yaşlanmıyor, kalpte bir ürperti olmuyor. Allah dendiğinde Allahu Teala'nın ifadesiyle takşağur ruculuğu Onların ciltleri kırış kırış olur, titrer. Allah kelamından dediğinde o alamet meydana gelmiyor. Allah dendiğinde o alamet cilt sırtımızdaki o deri titremiyor. Neden? Çünkü çok ana yazılım bozulmuş emir komutası e, korsanların eline geçmiş. Gözden yaş gelmiyor çünkü işte gözyaşı getiren e, damarlar üzerinde bir takım e, noktalar bir takım kirler, virüsler var. Engelliyor. Kalp hissiyatı hale gelmiş çünkü işte kalbin e, o taşlaşmasına sebep olacak olan bir takım virüsler var. Bugün televizyon kanalları, filmler, şunlar bunlar, popüler kültür veya işte e, hatta eğitim sistemi içerisindeki bir takım e, sıkıntılar. Bütün bu e, olaylar bizim ana yazılımımız, yazılımımızı e, olumsuz yönde etkiliyor. Ve e, büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğüne sevgi göstermeyen, annesine babasına hürmet göstermeyen, anne hakkı baba hakkı bilmeyen bir nesil ortaya çıkıyor çünkü bu nesilin yazınları dışarı dışarıdan gelen birçok virüs saldırısına muhatap olmuş ve bunların artık e, ilahi mekanizmayla e, düşünmeleri, çalışmaları ve üretmeleri, ürün vermeleri söz konusu e, değil. Dolayısıyla niye böyle oldu? Benim çocuğum niye böyle oldu? Sorusuna çok muhatap oluruz. E çünkü sen evet o çocuk. İslam pıtırtı üzerine ana kodlarıyla ilahi yazılımla beraber dünyayı teşrif etti. Ama dışarıdan sen o kadar onu yanlış yönlendirdin. O kadar tehlikeli bölgelere, havalara, ortamlara bıraktın ki artık onun ana yazılımı bozulmuş oldu. Beyni kirlenmiş oldu. Artık anne hakkını bilmiyor, baba hakkını bilmiyor, büyüklere saygı bilmiyor, küçüklere sevgi bilmiyor. O hale geliyor. O yüzden Allahu u Teala'nın öğretmiş olduğu bu isimleri unutmamak lazım ve bu isimleri korumak lazım e, ki e, bu insan e, meleklerden üstünlüğünü, Allahu u Teala'nın onu yaratma arzusundaki e, o ülvî gayeleri, hedefleri gösterebilsin, gerçekleştirebilsin. E, geçen hafta bunları e, söyledik ama bayağı da... E, Biraz daha konu açıldı, değişik, biraz daha değişik konulara temas etmiş olduk. Ayet-i Kerime'nin manasıyla ilgili. <gülüyor> <Sessiz> İnneke entel alimul hakim, muhakkak sen, e, her şeyi en iyi bilen ve her şeyin hikmetini en güzel şekilde bilen ve yaptığı işte hakim olan, yaptığı işi en güzel şekilde yapan, eksiksiz yapan, hatasız, kusursuz yapan sensin ya Rabbi diyor melekler. Yani dolayısıyla burada meleklerin itaatını görüyoruz. Burada meleklerin Allah-u Teala'nın e, yapmış olduğu yarat, yani bu yaratma işinde, Adem'i yaratma işinde allah Teala'nın muhakkak çok büyük bir gaye güttüğünü e, ve her şeyi bildiği için en doğrusunu muhakkak yaptığını ve yaptığı işte e, en büyük hikmetleri barındırdığını e, ve işinde en büyük e, gayeleri, güzel gayeleri, hedefleri, hikmetleri, e, efendi barındırdığını melekler itiraf etmiş oluyorlar. Ama bugün insanlar, bunu yani günahkar insanları düşünün, e, inneke en alimul hakim diyemiyorlar. E, Muhkka e, her şeyi bilen e, işinde hikmet sahibi ve güç sahibi olan yegane varlık sensin diyemiyorlar. Böyle diyemedikleri için de bakıyorsunuz Allahu Teala'nın emirlerini hükümlerini eleştirmeye gayret ediyorlar. Kimisi diyor işte açık saçı geçen gezen bir bayan diyor ki yani ne gerek var bu kadar efendim örtünmeye şuna gerek ne gerek var? İşte namaz kılmayan bir insan diyor ki ya ne gerek var namaz bu kadar abdest alıp camiye gitmeye namaz kılmaya yani Allah sevsek yeterli olmaz mı? Öbür taraftan zekat vermesi zor olan bir insan diyor ki ne gerek var zekat vermeye? Ee, herkes çalışsın parasını işte kazansın. Ben çalıştım alın terimle yiyorum. Öbür taraftan işte hacca gitti dediğin zaman ya o kadar para harcayacağız gideceğiz ne gerek var gibi bir takım yaklaşımlar içerisinde oluyor bu insanlar. Neden bu yaklaşım içerisinde oluyorlar? Çünkü bu insanlar inneke ente'l alimul hakim demiyorlar. Yegane ilim sahibi. İlminde en yüksek derecelerde olan ve e, işinde hikmet sahibi e, ve yaptığı işi en güzel şekilde yapan bir, e, bir varlık olarak Rablerini görmediklerinden böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar tevhid ehli olamazlar. Bu insanlar Adem'e öğretilen o isimleri kendi e, yani kendinde barındıran insanlar değiller. Bu insanlar. E, kendilerini yaratılmış olduğu o ulvi, o yüksek o yüce gayeler üzerinde değiller maalesef. E, 10. 33. ayete geçiyoruz. 27 dakikamız olmuş. Evet, biraz daha devam edeceğiz. Kale Ya Ademu enbi'hum bi esma allah Allahu Teala dedi ki ey Adem melekler haber veremedi bak bu isimlerden. Hadi sen haber ver meleklere. Bu isimleri, bu bilgileri. <gülüyor> ne zamanki melekler, Adem meleklere haber verdi bu isimleri. Bir esma-ihim. Yani bu eşyanın ismiyle işte az önce açılım yapmış olduğumuz şeyleri. Ne zamanki haber verdi. قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ Ey melekler, dedi allah Teala ben size demiyor muyum? Ben semavatın kaybını yeryüzünün, yerin kaybını, arzın kaybını biliyorum, bilirim. Yani sizin için kayıptı olan, sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim. Dolayısıyla böyle bir işe kalkıştım. E, demiyor muyum ben size? وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Yine, ey melekler, e, tabi insanlar da buna dahil olabilir, sizin ortaya çıkardıklarınızı da ve ortaya çıkarmayıp kalbimizde gizli bıraktıklarınızı da Allah-u Teala bilir. Yani Allah-u Teala konuştuklarımızı, filiyata döktüklerimizi gördüğü, bildiği gibi konuşmadıklarımızı, kalbimizden geçenleri ama yapmak isteyip de yapamadıklarımızı kalbimizde olan o talepleri, istekleri Allah-u Teala muhakkak ki bilir. Bundan haberdardır. Çünkü o bizi yaratmıştır. Nasıl bilir falan demeyelim. Nasıl yarattıysa o kalbi, o beyni, o ruhu, nasıl yarattıysa o, o şekilde bilir kardeşim. Bilemez içimden gelin. Nereden bilecek deme. Senin içini de yaratan o, düşünce sistemini yaratan da o, e, hayal gücünü yaratan da o, e, karar me mekanizmanı yaratan da o, senin beyninde ne kadar elektrikleme var, nereye hangi Enerji gönderdin, hangi elektriği gönderdin, nerede, hangi beynin hangi lobunda hangi e, e, efendim e, heyecanı duydun veya karar verdin? Allah Teala bunlar bilmez mi? Yarattığı inşallah Allah Teala bilmez mi? Elbette en güzel şekilde bilir. Bunda kesinlikle bir şüphe yoktur. bazı inancı zayıf insanlar maalesef bu tür şeyler söylüyorlar. Allahu Teala'nın hatta alim geçen insanlar da var. Alim geçen insanlar da var ve bugün bayağı meşhur insanlar da var ve şunu diyorlar. E, Allahü Teala kulunun ne yapacağını bilmez diyorlar. Allahu Teala kulunun ne yapacağını bilmez mi? Bu ne büyük cahillik. Allahu Teala aciz olur mu ya bir şekilde? Allahu Teala diyor sizin açığa vurduğunuzu da bilirim, sakladığınızı da bilirim diyor. Sakladığınızı da bilirim. Kalbinizde var, onu saklıyorsunuz. Düşüncenizde var, onu saklıyorsunuz. Düşüncenizde olan o şeyi bilirim. Düşüncenizde bir karar mekanizmanızda bir karar verdiniz. Bir düşünce geçti aklınızdan, bir karar geçti kalbinizde. Allah Teala bunu bilir diyor. Ve tutmuş gelmiş bu alim geçen bu insanlar. Allah hidayet versin. Diyorlar ki Allahu Teala insanın ne yapacağını bilmez. Kaderle alakalı bir şey. Kaderle alakalı. Yani insan yani ne yapacağını bilmez diyor Allah Teala. Ee, bu konuda Allahü Teala cahildir diyor Haşa ve bunu diyenler yani ismini vermeyeceğim hani sansasyon olmasın diye bugün bazı televizyon kanallarında e, böyle İslamı anlatan dersler veren ders veren insanlar ya ama böyle maalesef bazen ilim insanları değişik yollara saptırabiliyor e, ama bunun sebebi de tek yönlü bakmaları ilme. Mesela bunun sevine Allah Teala'nın başka yerlerde ayetleri var. İşte aleme diye başlayan, linen zora keyfe ya'melun diye başlayan, işte nasıl amel ediyorlar bakalım diye yarattık veya onları dünyaya gönderdik. Efendim nasıl amel işliyorlar bakalım diye yani insanları dünyaya gönderdik gibi bir takım bu mana bu e, mana gelen ait kelimeler var. Buradan bunlar değişik mana çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte Allahu Teala bilmiyor. Bakalım diyor. Öğrenelim diyor. Dolayısıyla bilmez e, diye bir hüküm çıkartıyorlar. Bir kara, bir karara varıyorlar. Halbuki e, Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak düşünsek böyle bir karar varmaları mümkün değil. Allahu Teala'nın Hiçbir şeyden aciz olmadığını, hiçbir şeyden aciz olmadığını düşünen bir varlık böyle bir saplantıya düşemez. Allahu Teala'ya acziyet yapıştırılamaz hiçbir konuda. Kaybı bilemez, gelecekte ne olacağını bilemez diyemezsin Allahu Teala'ya. Eğer Allahu Teala kaybı gelecekte ne olacağını bilmeseydi o zaman ilah olamazdı ki. Bu essiz sistemi, kainatı yaratamazdı ki. Kıyametidir ben de. Ya olmaz Hı. yani. Allah-u Teala gelince ne olacağını biliyor ki, öyle bir yaratışı var ki kainatta hiçbir şey e, nizamsız değil, düzensiz değil. Hasta cennet cehennem de olmaz düşünürsen ya. Çünkü geleceği bilmese bu sefer cehennemi yarasın. Belki bütün insanlar cennete gidecek. Yani çok saçma bir şey oluyor ya. Yani tabi ne gerek var. Evet. Yani e, madem ki insanlar e, ne olacağı belli değil. Yani bu da ayrı bir sorun bu yani bu bazı insanlar değerli kardeşler ee olmak için farklı bir şeyler söylüyorlar Flaş oluyorlar afer anca şu demiş kim demiş falan demiş konuşuyor bu insanlar şöhret oluyorlar ama neyin hesabına şöhret oluyorsun kardeşim sen yani zaten şimdi mesela e, düzgün anlatanlar pek şöhret olmuyor bir farklı bir şey söyleyince aa bak adam farklı söyledi o şöhret oluyor Şayet olmadığına bazı yanlışlıklar maalesef yapılıyor. Bazı şumaralıklar yapılıyor. Allah onları da bizleri de rüştümüze erdirsin. Wa iz قلنا lil melaiketi isjudu li adama illa iblis. Biz ne zaman ki meleklere "Ademe secde edin." diye Emir verdik. Fesecedu. Hepsi secdetler. İlla iblis. Amca iblis etmedi. İblis etmedi. Bütün melekler secde etti. İblis etmedi. Ebe karşı geldi. bara, Neden karşı geldiğini söylüyor. Kibirlendi diyor. Kibire büründü. Kibre büründü. O yüzden secde etmedi. Ve kâne mine'l işte tam böyle yaptığı için tam o noktada tam o anda o inkarcılığıyla, o büyüklenişiyle o kibiriyle, o gururuyla kafirlerden oldu. Kafirlerden oldu. Demek ki bazı insanlar yani kafir deyince Allah'a inkar eden insan olarak e, algılıyor kafiri. Hayır. Kafir sadece Allah'a inkar eden değildir. Kafir Bakınız Burada iblis kafir oldu İblis kafir oldu Suçu neydi? Allah'ın emrini Dinlemedi Yani secde edin emrine Emrinde e, şey durdu e, Oturup kaldı Yapmadı yani Büyüklendi Büyüklendi. Büyüklendik secde etmedi. Ondan sonra. Bu büyükleniş, bu kibir, bu emre itaatsizlik ona kafirlik vasfını getirdi. Demek ki insanlardan da Allah'ın emirlerine karşı insan büyüklendiği zaman Allah'ın emrine karşı insan büyüklendiği zaman tıpkı iblisin olduğu gibi kafirlerden olur. Emre karşı büyüklenmek. Açık ve net. Çok da kolay anlaması. Emre karşı büyüklenmek. Emre karşı itaatsizlik, Emrin tersini yapmak veya emir karşısında hareketsiz kalmak. Hiç fark etmez. Emri yerine getirmemek. Büyüklenerek o verilen emrin doğru bir emir olmadığını düşünerek emri yerine getirmemek küfrü gerektiriyor. Kehne ve kafirin. İnkarcılardan oldu diyor. Evet. Ee, o zaman bir insan e, yani şeytan, bir bu, bu iblis Adem'e secde etmediğinden dolayı emre itaatsızlıktan dolayı ne oldu? Kafir oldu. Şimdi şirk koşmadı. Şirk koşmadı? Evet. Yani ama bunun içinde gizli bir şık var tabii. Yani Allah'ım yani bu emir verdir ama bence bu emir doğru değil. Yani burada bir şeylik var yani. Ee, ben bilirim havası var. Bu ben bilirim havalarında da şık vardır genelde. Yani eee İblis'in Adem'e secde etmemesi emre itaatsizlikten dolayı kendinden e, dolayı kendisini kafir yapmıştır. O zaman şöyle bir kıyas yapalım. Allah'a secde etmeyen bir insan ne olur? Bir insan Allah'a secde etmiyor. Bu insanın hali ne olur? <gülüyor> Adem'e secde etmedi. Adem bir varlık. Adem'e secde etmedi diye emre itaatsizlik olduğundan dolayı ki Allah diyor ki vekâne mekrifir. Büyüklendi. Ebevas para. Allah'ın emrine karşı büyüklendi ve kafirlerden oldu. Peki Allah'ın, biz kullara bir emri var. Bana secde edin diyor. Değil mi? Ben de secde edin. Secde edin sadece namazı değil. Yani Allah'ın emirlerini yere getirmek. Secde odur yani. Tabi. E, yok yani zaten dünyanın secde, temeli o zaten. Secde, secde, de, secde de var. Bak secde. Evet. Secde edin diyor Allah. Im. Secde edin diyor. Secde edin. Diğer emirleri ayrı o ayrı. Secde edin diyor allah Teala. Secde edin. Ben bunu istiyorum diyor. Yani ne, bu namaz yani. Ben bunu istiyorum. Yapmıyorum Allah'a. Ne yapmıyorsun? Ya biliyorum e, bu senin emrin büyük emirdir ama yapmıyorum. Ne yapmıyorsun? Vaktim yok. Ne yapmıyorsun? Zor geliyor. Ne yapmıyorsun? Uykum var. Ne yapmıyorsun? İşim var. Şeytanın da bir e, şeyi vardır. O ne dedi? Ya secde etmek sorun değil. Yaparım ama yani bunu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın, bu benden daha mı üstün acaba? Bahanesi var. var. İnsanın da dünyada bahaneleri çok. İşim var, yorgunum, argınım, vaktim yok, şu var, bu var, efendim birçok bahane. Şeytan da bahane getiriyor, insan da bahane, bahane getiriyor. Burada çok önemli bir nokta var. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hmm. Allah'ı eleştirmek anlamında da oluyor. İblisin Allah'a itaat etmemesi kendisini kafir yapmadı mı? Evet yaptı. İnsanın Allah'a itaat etmemesi büyüklenerek Allah'a itaat etmemesi insanı da kafir yapar. Büyüklenerek. Yani bir insan şöyle derse ya ne gerek var şimdi Allah'a secde edeceksin rüküeye namaz veren kiyan. Ne gerek var şimdi buna yani ne Bu ne mantığı var? Dese kafir olur. büyük şeytanın yaptığından daha büyük. büyük, gün, büyük daha zaten. da büyük günah. Çünkü Tabii. öbür tarafta şeytan Allah Teala ta bak Seyde şeytan de, şeytan dese ki şey e, Allah Teala dese ki İblis'e bana secde et. 10 defa edecek. 10 defa edecek. diyordu zaten. Zaten ne diyordu? Zaten ne diyordu? Hani o, yukarıda söylüyor ya. Biz seni tesbih ediyoruz. Taksit ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Ya Rabbi. Ha? Diyor ya. Diyorlar da. Bütün yani bütün melekler. Bu, şeytan bunu da söylüyor. Yapıyor bu şeytan. Secde de diyor. Tesbih ediyor, Hamd de diyor. diyor. Allah'ı kutsuyor da. Her şeyi yapıyor şeytan. Ama o noktada bir itaatsizlik söz konusu olunca kafirlerden oldu. Ne yapıldık? Aynen işte? ya, ya, o mu Şeytan yapmış olduğu bu işte bir nifak var mı? E, vardır. Yani orada bir nifak vardır. Yani o nifak gizli küfür demek. Demek ki önceden içinde bir şey vardı şeytanın. Bu şey o anda kendini gösterdi. Yani Adem'e secde edin emri olunca hastalık çıktı geldi. Hastalık kendi Hastalık vardır ama her zaman ortaya çıkmaz. Bazı noktalarda hastalık ortaya çıkar. O yüzden mesela bir insan dersin, çok iyi bir insan dersin. Tamam Vallahi çok süper ahlaklı iyi bir insan dersin. O insanla bir defa yolcuğa çıkarsın. Berbat insanmış ya dersin. Nasıl da ben anlayamadım. Çünkü insanın da, insanlığının ortaya çıktığı yerler vardır. Yolculuk gibi. Alışveriş gibi. E siz ona yolculuğa çıkmadıysanız, alışveriş yapmadıysanız, bir menfaat ilişkisine girmediyseniz, o insanın ne olduğunu anlayamazsınız. Yani, anlayamazsınız. Menfaat çatışması ortaya çıktığında insan kendisini ortaya çıkartır. İblis'in de durumu bu emirde ortaya çıktı. Ee, buradan almamız gereken hisseyi tekrar tekrar söylüyorum. İblis bizim gördüğümüz kadarıyla bir hata yaptı. Bir basit bir hata yaptı. Allah'ın bu emrini sorgular gibi bir şeye düştü. Bir e, duruma düştü, konuma düştü. İnsan Allah'ın kendisinden istekleri konusunda asla ve asla Allah'ı sorgular duruma düşmemeli. Düşerse bu örtüye ne gerek var? Bu namazına ne gerek var? Bu zekata ne gerek var? Efendim bu cihada ne gerek var? Şuna ne gerek var? Buna ne gerek var? Babından bir sorgulama içerisine insan düşerse bu insan kafirin ta kendisi olur eş koşmuyor. Bu yani bu inkârdır yani. Eş koşma Ayrı bir mesele. Eş koşma Ayrı bir mesele. Ama bu insan kendini eş koşuyor Allah'a. Yani sen bilmesin ben bilirim diyor. Yani Allahu Teala emretmiş sen namaz kılacaksın diyor. Diyor ki ne gerek var? Ya Allahu Teala gerek var diyor. Sen niye ne gerek var diyorsun? Sen Allah'tan daha iyi bildiğini iddia ediyorsun. Burada mesela biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu konuda şöyle bir davranış sergilemiştir. Adam diyor ki öyle yapmış olabilir ben de daha iyisini yapacağım böyle yapacağım. Ya sen Allah'ın Resulü'nden daha iyi mi biliyorsun? Yani bakıyorsun bazı insanlarda böyle hastalıklar ortaya çıkıyor. Hatta bu insanların bazen alim olduklarını görüyoruz, davetçi olduklarını görüyoruz. Hayır işlerinde koşuşturuklarını görüyoruz. Ama bu insanlar bir menheç eksikliği, bir algılama eksikliği, bir e, sahih bir akideye sahip olmadıklarında bu tür e, hatalar yapabiliyorlar. Allah'ın Resulü yapmadı ama biz yapalım. Allah'ın Resulü, ya Allah Resulü o konuda öyle yaptı, sen de öyle yaptı. Daha mı biliyorsun? Mesela, o, bu şekilde bir teslimiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Allah'a teslimiyet, Allah'ın Resulüne teslimiyet kurtuluşumuzdur. İnsanlara teslimiyet kurtuluşumuz değildir. Sevdiğim falanca alim şöyle dedi, ben onu yapayım deyip de Allah'ın Resulü'nün yapmadığı bir şey yaparsak burada e, gerçekten büyük bir hata yapmış oluruz. E, kurtuluşumuzu tehlikeye atmış oluruz. Çünkü kurtuluşumuz Allah'ın dediğini yapmakta. Kurtuluşumuz Resulullah'ın dediğini yapmakta. Kurtuluşumuz Allah'ın emirlerine uymakta. Kurtuluşumuz Resulullah'ın sünnetine uymaktadır. Ve e, Allah'ın sözünü söz olarak kabul etme. Emrini emir olarak kabul etme. Nehirini nehi olarak kabul etme. <gülüyor> Resulullah'ın sözünü söz olarak kabul etme. Yine aynı şekilde. Elçisi olduğundan dolayı. Emrini emir olarak kabul etme. Sünnetini sünnet olarak kabul etme. Yolunu yol olarak kabul etme e, durumu olursa kurtuluştayız. Bunların dışında, bunun dışında olursa kurtuluşta değiliz, zarate düşebiliriz her an. Din, Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın dediği bir takım şeylerle şekil bulmaz, sıfat bulmaz. Veya dini bunlar vaaz demezler Dinin elçilerini, emirlerini, nehirlerini koyan Allah'tır. Ve onun elçisi Resulullah'tır. Din, Allah'ın dediğidir, Resulullah'ın dediğidir. Felancanın, fişmancanın dediği değildir. Eğer bir insan Allah'ın dediğine aykırı, Resulullah'ın dediğine aykırı bir şey söylerse o reddedilir. Reddedilir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem من عمل عمل ليس عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُرَدْ Kim bir amel yapar da o konuda bizim bir örnekliğimiz, bir örnek hareketimiz, bir örnek fiiliyatımız bir örnekliğimiz, örnek bir tatbikatımız yoksa o reddolunur diyor. Onu Allah reddeder diyor. Onu Allah reddeder. İllaki örnek olacak. İllaki Resulullah'ın e, örnekliği söz konusu olacak. Yoksa olmaz. Çünkü din e, bizim zan, e, iyi, hüsnüz niyetimizle, hüsnüz zannımızla şekillenecek bir e, sistem değil. Allah'ın dediği Resulullah'ın dediğidir. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Ve bu şekilde e, emirlere büyüklenmeden itaat etmek lazım. Büyüklenmek iblis hastalığıdır. Gevşemek, emirlere karşı vurdum duymazlık içerisinde olmak şeytani bir harekettir, şeytani bir vasıftır. Ve bundan e, Adem'in uzak olması lazım. Adem oğlunun uzak olması lazım. Kullna ya Adem'u en tavaza uçkı el Cnne Ey Adem dedi ki Ey Adam, sen ve eşin cennette ikamet edin oturun yaşayın bu fakula okula Min ha Hayşi tümme bu içinde ne Dilerseniz ne kadar Dilerseniz bol bol yayın için cennette bütün meyvelerden bol bol yiyin için. Eee ve Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Fe tekûna min'z O ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bu ağaca yaklaşırsanız İblis'in cemaatinden olursunuz. Ee, bu ağaç nedir? Tefsirlerde bunun buğdaya buğday olduğu, buğday e, başağı olduğunu söyleyenler var herhangi bir meyve olduğunu söyleyenler var bazı Hatta bazıları da başka şeyler söylüyor mesela işte birbirlerinin yani cinselliğinden faydalanma arzusu olarak da söyleyenler var Ondan sonra bir tür şeyler söyleyenler var ama biz bize söylenen şey açıkça teslim olmamız tabi gerekir Allahu Teala diyor şeerarah bir nebat, bir fidan, bir ağaç, bir bitkiden bahsediyor. Bundan yemeyin diyor allah Teala. Bundan yemeyin diyor. Bu da Adem'in ve eşi Havva'nın cennetteki imtihanıdır. Bundan yemeyin. Her şeyi yiyin. Burada sıkıntı yok, hastalık yok, ölüm yok, keder yok. Her şeyi de yaşayın, yiyin. Her türlü şey de serbest ama şu ağacı yemeyin. Bu da sizin imtihanınız. Bunu yemeyeceksiniz. Ama insanoğlu Bak kanıyor. İşte şeytan işte bir şekilde vesvese veriyor. İşte sizin burada kalmanızı engellemek için Allahu Teala bu ağaçtan yemeyin diyor. Çünkü bu ağacı yiyen, bu ağacı kim yerse, bu ağaçtan kim yerse, bu meyveden kim yerse artık ebedi olarak cennette kalmak kendisine vacip oluyor. Ama Allahu Teala sizi cennetten çıkarmak istiyor ki bu ağacı size yasaklıyor. Ama siz yiyin bu ağaçtan. Allahu Teala diyecek ki madem ki bu ağaçtan yediniz Artık ebediyen yani cennette kalacaksınız. Ee, bir günah işlediniz ama ben de sizi affettim. Tövbe edersiniz, ettiniz. Ben de sizi affettim. Hadi artık sonsuza kadar cennette kalın. Diyecek diye vesvese verdi. Şeytan, iblis, Adem'e Havva'ya. Adem ve Havva burada kandı. Bu vesvese kandı ve o baştan yiyince ondan sonra ne oldu? Onlara sev etleri, avret mahalleri zuhur etti. Şimdi o başka yerlerde onu söylüyor zaten. E, yeri geldiği zaman oraya da temas ederiz. فَأَزَلَّهُمَا şeytanu anha. Bu Adem ve Havva Allah'a söz verdiler. E, yemeyeceğiz dediler. Ama şeytan ne yaptı? فَأَزَلَّهُمَا şeytanu anha. O ağaç konusunda şeytan geldi onları kandırdı. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ fi. Ve bu şekilde onların, cennet, cennetten onları çıkardığı bu şekilde, cennetten çıkmalarına sebep oldu, bu hatayı onlara işleterek. Ee, burada değerli kardeşlerim, sohbette uzadı, dersimiz de uzadı ama, hani konu bütünlüğü olduğu için söylemek zorundayız, ee, bölünmek için, şunu söylemek istiyorum. Yasak meyveden yen insan cennet gibi bir nimetten mahrum kaldı. Yasak meyveyi yemek tıpkı iblisin iblisin Allah'ın Adem'e secde edin emri karşısındaki kibirlenmesindeki hastalık neyse, itasızlık neyse, Adem için de yasak meyveden yemek Allah'a karşı yapmış olduğu aynı tatsızlıktı. Aynı gafletti. Aynı hataydı. İblisin yaptığı gafleti Adem bir yerde göstermiş oldu. Ka yani kandı kandı şey iblise kandı ve orada o gafleti gösterdi. Ve e, ancak bu gafleti göstermesi e, İblisi kafir yapmadı. Şey, e, şey Adem'i kafir yapmadı. Ve neden kafir yapmadı? Çünkü Adem burada esas gaya itibariyle niyeti Allah'a isyan etmek değildi. Niyeti cennette kalmaktı. Niyeti iyilikler olsun, güzellikler olsun, ben burada kalayım düşüncesiydi. Allah'a itaat etmeme gibi bir sıkıntısı, bir niyeti, bir düşüncesi asla olmadı. Kandırdı şeytan onu orada. Zannetti ki olay çok basit. Orada kalmak istiyor. Allah da çok fazla buna kızacak değil diye düşündü. Dolayısıyla allah Teala onun o nedametini de dikkate alarak onu kafirlerden saymadı. Ama ceza olarak onu cennetten, onu ve eşini cennetten çıkarmış oldu. Her kim ki kendisine izin verilmeyen meyveden yerse cennetten çıkartılır. Bugün zina edenler Kendilerine izin verilmeyen meyveden yiyorlar. Haram yiyenler, kendilerine izin verilmeyen meyvelerden yiyorlar. Mazlumun hakkını yiyen, işte onun bunun hakkını yiyenler, kendilerine izin verilmeyen meyvelerden yiyorlar. Ve defalarca cennetten kovuluyorlar. Bu hataları işleyerek cehenneme giren cennetten mahrum olan insan, hiçbir zaman şunu diyemez. Allah'ın, ben ne yaptım da bu cennetten mahrum oldum diyemez. Çünkü allah Teala ona diyecek ki evet sen atan hangi hata yaptıysa o hataları katmer katmer yaptın ve her defasında aslında cennetim olmana rağmen cennet, cennetten kendini sen çıkardın. İtaasızlıkla beraber cennetten kendini sen mahrum ettin diye allah Teala ona cevap verecek. O yüzden bize izin verilmeyen meyvelere dokunmamamız gerekiyor. O yüzden haramlara dokunmamamız gerekiyor. O yüzden Allah'ın emirleri dışına çıkmamamız gerekiyor. Allah'ın nehilerinden sakınmamız gerekiyor. Yasaklarından sakınmamız gerekiyor. Bütün bu ölçülere uyarsak, işte o zaman dünyamızda cennet olur. Ahiretimizde cennet olur. Ama bu emirlere uymazsak, dünyamızda cehennem olur, ahiretimizde cehennem olur. Bunun farkında olmamız lazım değerli kardeşlerim. Ee, cennet olsun, güzellik olsun e, iyilik olsun diye mesela açılıp saçılan e, kadın, bayan kardeşlerimizin bu yapmış oldukları, bu hatadan dolayı gerçekten sadece bu günahlarından dolayı dünyada çok değişik sıkıntılarla karşı karşıya, belalarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Dünyanın kendilerine bir cehennem haline geldiğini görüyoruz. Ahiretin de kendilerine bir cehennem haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Kullnâ ve kullnâ İnhibutû ba'dukum li ba'din dedik ki birbirinize düşmanlar olarak in buradan gidin yani cennet yüksek bir yerde Allahu Teala artık oradan onları indiriyor Bazınız, bazılarınızla düşmanlar olarak yani bu neye benzer İblis ve zürriyeti insana düşman İnsan da iblis ve zürriyetine düşmandır. Ama insanoğlu iblis ve zürriyetini, yani cinleri görüp de onlara zarar verme gibi bir durumları söz konusu değil. Ama cinler her zaman insanlara zarar vermek için uğraşırlar. Bunu böyle de anlayabiliriz. Yine Adem'in zürriyetinden insanların birbirlerine, düşman oluşlarını ve birbirlerine zulüm edişlerini de burada anlamamız mümkündür. Ki tercih edilen görüş de budur. İnsanların, insan neslinin İnsan denen yani, o varlığın, üyelerinin, fertlerinin dünyada birbirlerine düşman olmaları, neticesinde harfler yapmaları, kan akıtmaları, işte bu düşmanlık e, ürününün, yani düşmanlık e, görüntüsünün bir takım e, neticeleridir. Ve allah Teala birbirinize düşman olarak buradan inin, cennetten inin ve dünyaya e, gidin diyor. وَلَكُمْ fil الْاَرْضِ Mustakarun ve metaun ve sizin için yerde belli bir zaman kalma müddeti vardır. Ve metaun ilahîn belli bir vakte kadar da metalanma, zevklenme, zevk sefa sürme, hürriyeti, nimeti, işte özgürlüğü vardır. Yeryüzünde. Ve biz bunu şu anda yaşıyoruz. Allahu Teala her insana belli bir ömür vermiştir. Ve her insana belli bir rızık vermiştir. Bu insanlar bu rızıklardan istifade ediyorlar. Yine bu insanlar eşlerinden istifade ediyorlar. Bu insanlar kendilerine verilen şehri isteklerden veya işte işte dil isteklerinden mide veya işte yiyecek içecek isteklerinden insanlar kendilerine verilen, tanınan zaman süresi içerisinde istifade ediyorlar. Buraya kadar bitirelim. <gülüyor> İnşallah. Çünkü 58 dakika oldu. Allah-u Teala Sizlerde de muvaffak eylesin. Allahu Teala duyduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Hatalarımızdan Allah'a sığınırız. 30 7. ayet kelimede kaldık inşallah hatırlatarsınız. Bu akhir davani elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve